Bu makale George Makdisi'nin Şafii'nin hukuki teoloji anlayışı, usulü Fıkın kökenleri ve önemi. orijinal ismiyle The Juridical Theology of Şafii, Origins and Significance of Usul al-Fıkhı makalesi. Bunu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Araştırma Görevlisi, şu anda yardımcı doçent, araştırma görevlisi iken yapan Sami Erdem arkadaşımız Tercüme etmiş, dilimize kazandırmış. Bence İslam hukuk usulüyle ilgili önemli bir makale. Öncelikle tarihsel bakımdan İslam hukuk usulünün tarihsel gelişimini ortaya koyan bir makale. Fikirlerimi, kanaatlerimi daha sonra... Söylemek üzere makaleyi değerlendirmeye geçiyorum. Bu giriş kısmında usulün kökleri anlamındaki usulü fıkı terimini merkeze alarak bunun İslam hukuk ilmi açısından bazı problemler taşıdığına işaret ediyor yazar. Ve bu problemlerin de ilmin temelleriyle, adıyla, ana unsurlarıyla ve amacıyla bağlantılı bir takım problemler olduğunu söylüyor. Tabi İslam hukuk usulü Kavramının veya bu ilmin kurucusunun şafi olduğuna dair rivayetleri yaygın olarak ortaya koyarak şafi olduğuna dair yaygın kanaatler olduğunu söyledikten sonra Şafii'nin İslam hukuk usulü alanında ilk eser kabul edilen Er Risalesi'nin yazılım sürecini ve tarihçesinden bahsediyor ki burada İslam hukuk ilmi olarak kı usulü ilminin doğuşunun Abdurrahman bin Mehdi'nin Hicri 198 tarihinde vefat eden Abdurrahman bin el Mehdi'nin İmam Şafii'den Kur'an'ın ahkem ayetlerini, ahkem ayetleriyle ilgili rivayetleri, icma'ın hucet değerini, kitap ve sünnetteki nasih ve mensuh ilişkilerini açıklayan bir eser yazmasını istemiş olmasına ve onun bu talebine İmam Şafii'nin Er Risale'yi yazarak cevap vermesine bağlıyor. Yani bu Şafii'nin Errisale denilen ki bu Errisale'yi Haris bin Süreç ulaştırmıştır. Abdurrahman bin El-Mehdi'ye ki ona nakkal denir Şafii geleneğinde. Yani nakleden anlamında Abdurrahman bin Mehdi kendisine gelen Şafii'nin bu talebine verdiği cevabı niteliğindeki er Risale'yi gördüğü zaman hayretler içerisine düşmüş. Keşke daha kısa olsaydı, daha anlaşılabilirdi şeklinde bir söz söylemiş olduğunda nakleden anlamış oluyoruz. İşte bu Şafii'nin errisalesi bütün İslam hukuk usul veya İslam hukuk mezheplerinin usul geleneğinde ya bu alanda yazılmış İlk eser olarak kabul edilmiştir. Fakat Şafii'nin risalesinin ismi Usulü'l Fıkıh değil. Şafii'nin risalesinin ismi El er Risale olarak isimlendirilmiş. Risale biliyorsunuz mektup demek ve Abdurrahman bin El Mehdi'ye bir mektup olarak yani onun talebine bir mektup olarak yazılmış olduğu anlaşılıyor. Fakat içeriğine baktığımız zaman Usulü'l Fıkıh'ın bugün elimizdeki mevcut Usulü'l Fıkıh eserlerinin çoğunda yer almakla birlikte bazı temel konuların bulunmadığını da görüyoruz Er Risale'de. Ki Şafi'nin Risalesinden önce İbn-i Ebu Yusuf'un ve Muhammed bin Hasan Şeybani'nin usulü fıkıh üzerine eser yazdığına dair çeşitli kaynaklarda bilgiler var ki bunlardan birini biz İzmirli İsmail Hakkı'nın İlmi Hilaf adlı eserinde de tespit etmiştik. O Ebu Yusuf'un usulü fıkhın ilk yazanı olduğunu söylüyordu. Tabi burada usulü fıkı kavramlaştırmasının Şafi'nin ile olduğunu söylemek doğru gözükmez. Yani Şafi'ye er Risale'yi yazdığına göre ve Risale'de Kur'an'daki ahkem ayetlerinin am-has ilişkisinin nasih-mensuh ilişkilerinin efendim kitap ve sünnetin hüccet oluş değerinin, icma'ın öneminin, istihsanın vesaire konularla ilgili bilgiler verdiğine göre Şafi'den önce bunlar zaten yazılmış ortaya konulmuş olmalı. Bu durumda Şafi'nin usulü fıkhın kurucusu olduğunu söylemek çok doğru gözükmemekte. Ancak usulü fıkıh alanında ilk defa derli toplu bir eser verenin Şafi olduğu söylenebilir. Ve nitekim biz biliyoruz ki Şafi'den önce iki tane büyük imam var. Bunlar İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam Malik ve bunlar mezhep sahibi şey 80 yılında doğup 150 yılında vefat eden evet Ebu Hanife ve 179'da vefat eden İmam Malik. Bunlar Şafi'den önce yaşamış, hatta Şafi'nin hocaları konumundaki insanlar ve mezhepleri olduğuna göre mezhebin bir mezebin ana çatısı ana mantalitesi o mezhep sahibi imamın ortaya koymuş olduğu yöntem usule dayalı bulunmaktadır. Şu halde bu imamların belli yöntemlere belli usullere göre hareket ederek mezheplerini oluşturduğu öngörülürse, Şafii'den önce de usulün, usulü fıkhın var olduğu söylenebilir. Sadece burada fark şudur ki bu imamlar usul kendi karşılaştıkları meseleleri çözmeye dair yatmış oldukları, kullanmış oldukları usule ilişkin birer eser vermemiş olmaları. Şafii'nin için bu eseri vermiş diye soracak olursak bunun cevabı makalenin ileriki gelen kısımlarında göreceğiz. Burada tabi usulü fıkı isimlendirmesi üzerinde durmuş yazar. ikinci başlığı budur. Ve şöyle girişiyor. Bu yeni ilmin kurucusu ile ilgili soru yalnız başına usulü fıkıh teriminin kullanılmasına bakılarak cevaplandırılamaz. Söz konusu ilim ona ad olan bu terim kullanılmadan çok zaman önce tesis edilmiş bulunuyordu. Bir şekilde bir tespitte bulunmuş. Evet bu doğru. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz teminden beri. Usulün yani şafiinin Risalesini yazmadan önce var olması gerekir. Bu durumda usulün kavram alanı veya araştırma alanının ne olduğunun ortaya konulması gerekir. Bunu da biz biliyoruz ki usul sözlük anlam itibariyle kök, kökler demek olduğuna göre bu köklerin İslam hukuk iliminde üzerine hüküm bina edilecek olan meseleleri çözmekte dayanacakları asıllar olduğunu söylemek mümkün. Bu da nedir? Aslında kitap ve sünnet olmak üzere nakli denilen iki asıl ki bunlara nas diyoruz ikisine birden ve bunların kitap ve sünnetin dışında onlarda aranan meselenin hükmü bulunmadığı zaman akli denilen kıyas ve icmayı da Şafii'nin geliştirip ortaya koymuş olduğunu görüyoruz. Şimdi burada Yazarın şöyle bir tespiti var 266. sayfada. Şurası mühimdir ki bu iki kelimelik terimin açıklanması hususunda ki süreklilik Şafii'nin bu yeni ilmi ilk defa ortaya koyan el er risalesini yazmasından 200 yıl sonra ortaya çıkmış olmalıdır diyorlar ve bu usulü fıkıh terimi ilahi hukukun metodolojisinin adına hasedilmiştir diyorlar. Yani Şafii aslında burada yazar kastettiği şu usulü fıkıh la ilgili bir eser yazmasına rağmen yazdığı eserin usulü fıkıhla ilişkili olduğunu bilmiyordu demek istiyor. Peki bu usulü fıkhın muhtevası nedir sorusuna baktığımız zaman burada Şafii üzerine değil ama Şafii'nin bir talebesi olan Davud bin Ali e Zahiri ve onun kurmuş olduğu mezhep Zahiriye üzerine çalışan Ignaz Goldziher'in Zahiri'ten, Türkçe'de Cihat Tunç tarafından Zahiriye olarak tercüme edildi. Bence önemli bir eser. Okumanızda fayda var. Orada Ignaz Goldziher'in bir tespitini yapıyor. Usulü Fıkı ismini koymadı ama bir isim usulü Fıkı ismini verdik senin ilmine deselerdi de buna itiraz etmez diyor yazar evet işte burada Ignaz Goldziher şu tespitlerde bulunuyor onun yapabileceği ve gerçekte de yapmış olduğu şey kitap ve sünnetin imtiyazlarını kısıtlamaksızın ve bunların bağımsız indiği tatbikatına kullanım açısından metodolojik kurallar vasıtasıyla sınırlamak suretiyle yeni edilen hukuki kaynağın ki kıyas diyor tatbikini disiplin altına almaktı. İşte bu Şafii'nin kurduğu ve onun ismiyle özdeşleşen usulü fıkıh ilminin hem maksadı hem de sonucudur. Yani şimdi burada Şafii'nin bu Er Risale'yi yazarken ki amacı ki ve er Risale'nin de usulü fıkıhla ilişkilendirilip usulü fıkıh alanı ile ilgili bir kitap olduğunu tespit etmemize vesile olan içeriği, Goldziher'in bu tespite yönetmiş. Yani Goldziher Şafi'in kitap ve sünnet naslarından hariç olan delillerin ve başta kıyas olmak üzere alanlarının belirlemek amacıyla bu ilmi vazettiği kanaatinde. Bu bir yerde doğru çünkü Şafii'den önce iki tane fıkıh ekolü var ve bunlar iki meslek üzere fıkıh araştırmalarını yapıyorlar. Birisi ashabul hadis, diğeri ashabul rey. Ve ashabul hadis zaten Şafii'nin devamında geldiği bir gelenek olduğu için orada onların metodolojisiyle ilgili Şafii'nin bir problemi yok ama ashabı rey karşısında Şafii ve rey bu öte yandan kitap ve sünnetin karşılaştığı bütün meseleleri çözmeye yet Dininde, bilincinde şafi, dolayısıyla reyin kullanımını sınırlandırmak ve reyin en önde gelen ana malzemesi de kıyas, kıyasın alanını belirlemek olarak ortaya çıkıyor, bu şekilde şafinin usulü fıkıh ile reyin alanını daraltmak gibi bir hedefi yüttüğü tespitinde bulunuyor Ignaz Goldsiher. Evet burada Gotziherden sonra onun talebesi Şaht'ın şafi ve hukuki usulü ile ilgili tespitlerine yer vermiş yazar. Aynen 268. sayfadan oradan okuyorum. Şaht Şafii'nin hukuki teorideki şahsi başarısının şunları ihtiva ettiğini belirtir. 1. İlahi hukukun iki temel kaynağına Kur'an ve hadislere uygulanacak olan yeni bir açıklama teorisi geliştirmek. 2 sonraları İslam hukukunun klasik teorisinin bir parçası haline gelecek olan hadislerin neredeyse tam olarak kabulü. Üç, icma ve kıyası da ihtiva edecek şekilde hukukun dört kaynağının hiyerarşik sıralaması. Evet gerçekten de bugün biz edilleyi erbaa Erba diye bildiğimiz şey, kitap, sünnet, icma, kıyas dediğimiz şey Şafi'nin bu sıralamasından sonra ortaya çıkmış ve genel kabul görmüş şeydir. Halbuki biz Şafi'den önce yaşayan İki fakihe yani İmam Malik ve Ebu Hanife'ye baktığımız zaman onlarda böyle bir deliller sıralaması görmeyiz. Yani Ebu Hanife'deki deliller sıralaması kitap, sünnet ve sahabe kavli ondan sonra kıyas şeklinde devam ederken İmam Malik'te de kitap, sünnet, ameli ehli medine şeklinde devam ettiğini görüyoruz. Bu tespitlerden sonra yazarın bu makalenin için yazdığı amacını ifade ettiğini görüyoruz 269. sayfada. Benim burada göstermeye çalıştığım şey şudur diyor. Hz. Peygamber'in sünnetini Kur'an düzeyine çıkarmak ve kıyasın kullanımını kesin ölçülerle sınırlamak suretiyle Şafii'nin maksadı ehli kelam diye adlandırdığı ve kendisinin düşman gördüğü akılcı mutezile ile özdeşleşmiş olup iyice müesses hale gelmiş bulunmaktadır diğer bir ilme yani kelama karşı gelenekçilik tarafından bir panzehir olarak kullanılabilecek bir ilim vazetmekti. Yani yazarın bu makaleyi e, kaleme almaktaki amacı Şafii'nin usulü fıkı kelama karşı vaz ettiği düşüncesidir. Bunun bu makdesi bir yazar daha var o şimdi aklıma gelmedi. Was the Şafii architect of usulül Fıkı diye Şafii usulü fıkıhın mimarı mıdır diye bir makale var. O makalede kitapta şunu görüyoruz yazarlardan biri şu an aklıma gelmiyor ama birazdan getirdiğim zaman ismiyle de söyleyebilirim. Diyor ki Mahdisi'nin bu tespitlerine katılmıyor. Mahdisi burada Şafii'nin akılcı mutezileye karşı usulü Fıkı geliştirdiği iddiasında halbuki Şafii'nin temel karşı çıkışının kelama mutezileye değil kendisinden önceki iki mezhebe ya yani Malik ve Ebu Hanife'ye olduğu iddiaları da var. O kitap okuduğumuz zaman daha net göreceğiz. Makdisi burada kelama karşı Şafii'nin bunu geliştirdiğini söylüyor ve hayret verici bir biçimde şunu da tespit edecek kendisi. Biz de bu makalede onu görüyoruz. Usulü fıkı geliştirenler Şafii'nin karşısında olduğu mutezilenin akılcı düşünürleri olmuştur. Bu da önemli bir tespit. Yani usulü fıkı Şafii kelamcı mutezileye karşı vazetmiş diyor. E, Tabii bu yazarın tespiti biz bunu katılıp katılmadığımızı ileride tartışacağız. Fakat bu usulü fıkıhı büyük oranda geliştirenler akılcı mutezile olmuştur. Görüyoruz. Şimdi burada maktisi Şafi'nin usul ilmini vazetmekteki temel amacının kelama karşı gelenekçilik tarafından panzehir olarak kullanılabilecek bir ilim olmaktır. İlim vazetmektir iddiasında bulunuyor. Ve nitekim devamında Fahrettin Razi'den Şafi'nin bu usulü fıkıh ilmiyle ilgili ilişkisini izah etmekte bir, Razi'den bir nafz akılda bulunuyor biliyorsunuz razi usulü fıkıh ve İmam şafi ilişkisini aristo ile mantık ilişkisine benzetir ve bu ilme razi ilmüş şer diyor ve şafinin vazettiği bu ilme ilmüş şer diyor vahiyle şeriatla uğraşan ilim anlamında ve bunu ilmül akıl yani akıl ilmine mukabil olarak zıt olarak vaz edildiğini söylüyor dolayısıyla razi şafinin vazettiği bu ilme ilmi şer yani vahiyle şeriatla uğraşan ilim ve ilmi kelam ile uğraşan mutezledenin yaptığına da ilmül akıl diyerek bu ilmi usulü fıkı tam olarak kelamın karşısına koymaktadır. Halbuki biz Razi'yi biliyoruz ki kelam alanında da üstün gayretleri araştırmaları olan bir insandır. Fakat şunu da görüyoruz biz. 269. sayfada Razi'den bu görüşü naklettikten sonra yazar şu tespitte de bulunuyor. Daha sonraları usulü fıkıh ilmine sızan mutezilenin işi akıl ve vahyin tearruz halinde olmadıklarının gösterilmesiydi. Şimdi işte burada bir çelişki olduğunu görüyoruz. Yani Razi, Şafii'nin ortaya koyduğu usulü fıkıh ilmi şer olarak tanımlayıp ve ilmül aklın yani mutezilenin yapmış olduğu ilmül aklın tam karşısına koyarken o ilmi akıl ile uğraşan Mutezile'nin usulü fıkha el attığını ve usulü fıkıh kanalıyla akıl ve vahyin çelişmezliğini ispatlamaya çalıştıklarını gösteriyor ki bu büyük oranda doğrudur. Yani burada gelenekçilik diye tabir edilen ki bizim fıkıh tarihinde ashabül hadis dediğimiz kesimin yapmaya çalıştığı şey olguları, Kur'an-ı Kerim nasları ve ki bunlar yeterli olmadığı için de hadislerle sınırlandırmaktır. Bunun dışına yol vermemeye çalışmaktır. Hatta biz biliyoruz ki Davud bin Ali es-Zahiri ve Ahmet bin Hanbel gibi fakihler ki Davud es-Zahiri tamamen kıyasa karşıdır. Ahmet bin Hanbel de en zayıf hadisi kıyas Kıyasa tercih ederim diyen bir anlayışın sahibidir. Şimdi Ebu Hanife'nin de zayıf hadisi ben kıyasa tercih ederim dediğini biliyoruz. Zayıf bile olsa ancak Ebu Hanife'nin hadislerde amel ederken hiç de zayıf hadislere mahal vermediğini de biliyoruz. Şimdi buradan usulü fıkhın Şafi'nin ortaya koyduğu biçimden Hicri 3. yüzyılın sonu 4. yüzyılın başlarına gelindiğinde bir ayrılma olduğu tespitinde bulunmakta yazar. Bu do zaten doğru ve ilginç bir tespittir de doğruluğu şudur Şafi'nin Risale'ye yazış amacı e, bir yeni ilim vaz etmekten öte kitap ve sünnet naslarıyla ki Şafi Risalesinde bunu açıkça söyler hadislerin <gülüyor> kitap derecesi. Kur'an derecesinde üst seviye çıkarılmaya, çıkarmaya çalıştığını söyler Risale'de ve bunu yapma gerekçesini de Kur'an'ın lafız olarak tahriften korunmuş olmasına rağmen manalarının tahrife açık olduğunu hadislerle bu manaları tahrif etmenin önüne geçebileceğini düşündüğünü ifade eder. Şafi'nin Er Risalesini okuduysanız bunu orada görürsünüz. Yani Şafii'nin hadisleri Kur'an derecesine çıkartmasındaki amacı Kur'an'ın manalarını sabitlemektir. Amaç olarak bunu ortaya koyar. Fakat Hicri 3. 4. yüzyıla gelindiğinde mutezile alimleri usule el atmışlardır. Bunun da sebepleri vardır çünkü bu yazar makalesinde değinecek. ileride bu mihne hadisesinden sonra ehli sünnetin gelenekçi kanadının iktidarı ele geçirmesi mihne döneminde mutezile'nin kendilerine yaşattığı sıkıntıları ters yüz etmelerine sebep olacak ve mutezile bu sefer toplumda rahatça fikirlerini ifade edemez hale gelecekler ve böylece mutezli alimleri büyük oranda hanefilik içerisine ve bir kısmında da şafilik içerisine girecekler ve orada görüşlerini ifade etmeye çalışacaklar ve bunu yapmalarının yolu kelam değil usulü fıkıh olarak ortaya çıkacak. Çünkü kelam ilmi artık beğenilmeyen, sevilmeyen hoşlanılmayan, uzak durulması gereken bir ilim haline gelmiş olacak ki bu hususta bizim Şerafettin Yaltkaya'dan Selçuklar döneminde mezhepler diye bir makalesi sadeleştirmiş Hikmet Yurdu dergisinde yayınlamıştık. Onu okursanız orada da görürsünüz. Tabi orada biraz daha sonraki dönem tartışmaları bilhassa Hanbelilik ile eşarilik çatışmalarına işaret etmekte ama şunu da görüyoruz. Selçuklu Veziri Nizamül tarihinde ilk diyebileceğimiz Nizamiye Medreseleri Teşkilatını oluştururken ilki olarak şafi bir alemin rektör olmasını yani medresenin başkanı olmasını öngörmüş ve vakfiyenesine bunu yazmış. Önce Şirazi sonra Gazali olmak üzere iki büyük şafi alemi de orada kocalık, üstatlık yani yöneticilik yapmışlar. Ama şunu da koymuş, mesela Nizamiye Medresi, Nizamül Mülk usulü fıkıh da okutulacak diye. Şimdi usulü fıkıh bir dönem şafi'nin 204'te vefat ettiğini düşünürseniz ve 298'de Abdurrahman el Mehdi Risalesini gönderdiğini düşünürseniz, kendi vefatinden altı sene önceki Risale'nin de iki versiyon olduğu rivayetleri vardır. Biliyorsunuz şafi'nin iki görüşü var. Kavli Kadim, Kavli Cedid, Risale'nin de iki versiyonu olduğu söylenmektedir. İkinci versiyonun 198'de gönderilen versiyon olduğu kabul edilecek olursa vefatından 6 sene önce yazılmıştır. 198 Hicri 2. yüzyılın sonu. Fakat usulün gelişmesi, parlaması 3. yüzyılın sonu ve 4. yüzyılın başlarında olmuştur. Ve bunu büyük oranda canlandıran... Mutezile alimleri olmuştur ve mutezile alimleri Hanefiliye ve Şafiliye sızarak bunu yapmışlardır ve onları biz hanefi şafi olarak da görürüz bir kısmını. Mesela Kadı Abdülcabbar bir muteziliği olmasına rağmen şafidir yani şafi olarak usul eserleri yazmıştır. ve Mesela Kerhi bir muteziliği olmakla beraber hanefi olarak eserlerini yazmıştır ve talebesi cassas bir mutezile olmakla beraber yine hanefilerin önde gelen ilk usul kitabını yazmıştır kabul edildiler 370'te vefat etmiş 4. yüzyılın sonunda vefat etmiş. Cessas ilk usul kitabı yazar olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla Şafii'nin esas amacı eğer usulü etmekteki amacı kitap ve sünnetin dışında kalan delillerin sınırlarını belirlemek ve daha doğrusu delilleri kitap ve sünnete hasretmek olursa ki bu hususta Talip Türcan'ın İslam hukuku usulünde şer'iyilik algısı diye bir makalesi var. Okumanızı tavsiye ederim veya bir gün onun da değerlendirmesini yapalım burada. Son tahlilde Şafii'nin bütün delilleri kitap ve sünnete indirgediğini biz o makalede de görüyoruz. Yani mesela Şafii'nin deliller hiyerarşisine baktığınız zaman birinci sırada kitap, ikinci sırada sünneti görürüz. Halbuki tabii Şafi'de bu böyle değil. Kitap ve sünnet ikisi birdir. Üçüncü sırada gördüğümüz nedir? İcmadır. Peki icma bir hususta icma olabilmesinin şartı nedir? Kitap veya sünnetten bir asla dayanmasıdır. Ve Şafii'nin icma anlayışı bizim size usul derslerinde anlattığımız icmadan farklıdır. Bir beldede de yaşayan Herhangi bir konuyla ilgili fikir birliği, çoğunluğu elde etmiş adamların görüşüdür icma. Fakat bu neye dayanacak? Kitap veya sünnetten bir asla dayanacak. Son tahlilde icma neye döndü? Ya kitap oldu ya sünnet oldu, nas oldu. Kıyas dediğiniz şey nedir zaten? Kıyas dediğiniz şey, nasta olan bir meselenin hükmünü masal olmayan bir meseleye taşımaktır ve Şafii'nin bu kıyas dediği uygulama Şafii'ye göre içtihadın asılıdır, esasıdır ve bu kıyas ile kıyamete kadar meydana gelecek bütün meseleleri çözebileceği iddiasındadır. Dolayısıyla Şafii'nin ortaya koyduğu şekliyle usul, mesela Şafii'de usulün felsefi problemlerini falan göremeyiz. Bu makaleyi okuduysanız görmüşsünüzdür. Mu'tezile alimlerinin usul yazmaya başlamasından itibaren usulün içeriğinin değiştiği tespitinde bulunuyor yazar. 271. sayfada şunları söylemekte oradan okuyorum. Usulü fıkıh ile ilgili yazılmış birçok kitap gerçekte tam anlamıyla usulü fıkıh konusu olmaktan ziyade kelam ve hukuk felsefesine ait problemleri de ele alır. Şu problemler bu iki alana ait olanlardır. Bir, hüsün ve kubuh meselesi. 2. Akıl vahiy ilişkisi. 3. Şeriatı vurudundan önce işlenmiş olan işlerin hükmü. 4. Yasaklanan ve serbest bırakılan işler. 5. Bir kimseye kaldırabileceğinden fazla sorumluluk ya da mükellefiyet yüklenmesi. 6. Mevcut olmayan hukuku mükellefiyetlerin yüklenmesi. Bunların iş biri Şafi'nin Risalesinde yer almaz ve bu tartışmaların usule girmesi kelamcı mutezile alimlerinin usul yazmaya başlamasılardır derler. Evet şimdi burada 270. 72. sayfada yazarın şöyle bir tespiti var. Şafi tarafından tesis edilen usulü fıkıhtaki bu değişim niçindir? Sorusuna cevap veriyor. Yani mutezli alimlerin usul yazmaya başlamasından sonra Şafi'nin vazettiği biçimden farklı bir alana kaydığını ve bu değişimin niçin olduğu sorusuna cevap veriyor. Diyor ki başlangıçta mahza gelenekçi olup yalnızca felsefi kelamdan değil hatta hukuk felsefesinin bütün problemlerinden de uzak bulunan bu hukuk biliminin 5. yüzyılın başı itibariyle tamamen kelama ait konularla tahlit edildiği yani doldurulduğu ve mütekellimin tarafından yani şafiinin nefretle karşıladığı bir hareketin mensuplarınca kaleme alındığı görülmektedir. İşte burada yazar usulün şekil değiştirilmesinde Mutezle'nin rolüne işaret ediyor. Fakat mihde hadisesindeki Mutezle'nin oynadığı rol aslında akılcılığı savunarak ve fikir hürriyeti temsilcisi olması gerekirken siyasal iktidara eklemlendikten sonra Mutezle'nin şekil değiştirmesini ki bu hususta Nadim Macit'in Mutezilenin siyasal iktidara eklemlenmesi diye bir makalesi var okumanızı tavsiye ederim. Fikir hürriyetini savunması gereken düşünce geleneğinin kendi fikirlerini topluma direten bir biçimde artık hürriyetten kopuk bir biçimde ve mihne denilen o üzücü hadiselerin meydana gelmesine yol açtığını görüyoruz. Fakat mihneden gelenekçi kanat galip çıkmıştır mihnenin sonucunda çünkü o üç tane yani Mutasım, Vasık ve Mütevekkil Abbasi halifeleri Mihne'yi içerisinde yer alırken mütevekkil birdenbire Mutezle'nin direttiği halkul Kur'an meselesi ve Mutezle'nin görüşlerini savunmaktan vazgeçiyor. Ve böylece gelenekçi kanat galip gelmiş kabul ediliyor ve o dönemde de gelenekçi kanatın en önde gelen temsilcisi Ahmet bin Hanbel olarak ortaya çıkıyor ve bunu İslam alimleri veya ehli sünnet dünyası, İslam dünyası gelenekçiliğin akılcılığa galibiyeti olarak değerlendiriyorlar. İkinci dönem bu değişimin sebeplerinin, gelişim süreçlerinin ikinci dönemi 4. yüzyıl. Yani usulü fıkhın münazaraya dayalı olarak geliştiği yüzyıl olarak kabul ediliyor. Burada yazar 274. sayfada şu tespitlerde bulunuyor. Şafii ile birlikte fıkı, hadisten kaynaklanarak onu daha önceden Ebu Hanife ve takipçilerinin doktoru, dirinin de gösterdiği gelişmeden ayıracak bir çizgi doğrultusunda gelişir. Mütakiben fıkhın gelişimi hukuki münazaranın bir sanata dönüştürülerek hilafiyatla uğraşmak için cedelin kullanılmasıyla hızlanmıştır. Evet bu dönemde mezhepler arasında ayırım öne çıkmakta ki mutezili alimlerinin kendilerini mutezili olarak ifade edememesi kelamın artık bir ilim olarak toplumca nefret edilen beğenilmeyen bir ilim haline dönüşmesi neticesinde kendilerini belli mezhepler içerisinde Şafii, Hanefi, Hanbeli gibi mezhepler içerisine katmak mecburiyetinde kaldıklarını görüyoruz ve bu süreçte de bu sefer mezhepleşmenin öne çıktığını ve insanların müntesip oldukları mezhepleri bilmeden, bilinçsizce taklit ederek ve ısrarla karşıdaki mezhebi çürütmek yoluna gittiklerini görüyoruz ve buradan hilafiyat denilen bir ilim, bir gelenek doğmuştur. Bunun en önemli temsilcisi, bu ilmin kurucusu Kadı Ebu Zed. Edebusi'dir bir Hanefi alimidir. Irak Hanefiliğinin önde gelen alimlerinden biridir. Tesisin nazar isimli kitabıyla bu. İlmi hilafı vazeden ilk kişidir ve hilafiyat geleneği evet ondan önce de var bazı hilaf meseleleri. Hilafiyatın temel mantığında kendi mezhebinin hak olduğunu ispatlamak ve karşıdaki mezhebin yanlışlığını ortaya koymak için gayret sarf etmektir ve usule hilafiyat karışınca bu sefer insanlar bir savunma psikolojisiyle hareket edip doğruyu görmezden geliyorlar. İşte bu dönemde kerhinin şu sözü öne çıkıyor bizim alimlerimizin görüşlerine aykırı her bir ayet ve Hadis neshe hamlunur. Görüşü öne çıkıyor ve insanlar bunu yanlış anlıyorlar. Yani bizim alimlerimizin görüşlerine aykırı her bir ayet ve hadis neshe hamlunurla kerhinin kastı bizim alimlerimiz kitap ve sünneti en doğru anlayan alimlerdir. Fakat toplumdaki yansıması nedir? Kitap sünnet ne derse desin bizim alimlerimizin görüşü doğrudur biçiminde anlaşılmıştır. Ne yazık ki. Öyle de devam etmiştir. Fakat burada gelenekçi kanadın ısrarla savunduğu şu, Hz. Peygamberden temellerini alan kelam ve felsefe değil, hadis ve fıkıhtır diyorlar ve bunun üzerinde iddia ediyorlar. Ve burada yazarın tespitine göre 3. köşe taşı iman bildirisi, o da Kadiri akidesi denilen, Halife Kadir tarafından vaz edilen bir akide ve bu dönemde usulde bir duraksama dönemine girdiğini Söylüyoruz. 278. sayfa, 279. sayfada yazar şu tespitlerde bulunuyor. Şafii tarafından gelenekçiliğin bir savunması olarak kurulan... Bu ilim, şimdi de akılcı kelam yoluyla hamleye girişecektir. Yani usul, akılcı kelam yoluyla hamleye girişecektir. Usulü fıkı, iki metoda göre yazılmaya ve sonraları da sınıflandırılmaya başlanmıştır. Fukaha mesleği ve mütekellimin mesleği. Akılcı felsefi kelamın hukuk bilimine sızması, 4. yüzyılın sonları ve 5. yüzyılın başlarından itibaren gerçekleşmiş bulunuyordu. Ve gelenekçi üstad, fakih Ebu Hamid el-İsferayini bunun karşısında silaha sarılmıştı diyor. Şimdi bu noktada ben şu tespitte bulunuyorum. Yazarın bu yaraya kadar vermiş olduğu bilgilerden. Buna göre Şafii'nin usul ilmini vaz etmekteki amacı vahiy karşısında aklı öncelen karşı vahiy öne çıkartmaktı. Bu, siz de bunu tespit edebildiniz mi bilmiyorum. Yani yazarın söylediklerinden anladığım benim Şafii'nin usulü vaz etmekteki amacı vahiy karşısında şey akıl karşısında vahiy öne çıkartmak. Yani Şafi usul ile aklın vahiyin verilerini nasıl kullanması gerektiğinin sınırlarını belirlemek istiyor ve vahyi akla üstün kılarak aklı vahyiye mahkum etmek istiyordu. Usulle amacı buydu. Yazarın tespitleri bu. Şimdi o zaman ben şunu soruyorum. Usulü geliştirenler kimler? Akılcı denilen mutezile alimleri. Ve bunların da amacı ne? Akıl ve vahiy arasında çelişki olmayacağını ortaya koymak. Ve hatta vahiyen muteznenin bir adım ilerisi odur. Görüşleri. Allah vahiy göndermeden önceki toplumların durumu nedir sorusunu sordukları zaman mutezle der ki vahiye gerek yok. Allah bütün insanlara akıl vermiştir. Akıllarıyla yaratıcıyı ve iyiyi kötüyü ayırt edip bir toplumsal düzen kurabilirler. Toplumsal düzen için vahiye gerek yok. Sadece bulamayacakları ibadetlerdir derler. Şimdi bu noktada ben şu soruyu soruyorum. Sorulması gereken soru olarak yani vahyin görevi akla yol göstermek mi? Yoksa aklın yolunu belirlemek mi? Yani o, o halde insan için aklın önemi nedir sorusu cevaplanması gereken bir soru olarak bu konuda benim ortaya koyduğum soru olarak aklınızda kalsın sürdüğünden sonra inşallah bu konulara girelim. Burada o dönemde yaşayan bazı alimlerin usulcülerinin sıralamasını falan vermiş yazar ki onları okursunuz. Geçelim. 284. sayfada usulü fıkıhta kelam, sansüre karşılık meşrulaştırma başlığı altında yazarın 5. yüzyılı itibariyle Şafi'nin gelenekçiliği müdafaa etmek üzere kurduğu bir ilim o zamana kadar akıcılık tarafından delik deşik edilmişti. Test tespitinde bulunuyor. Gazali'nin de usulü fıkıhın ilimler arasında arasındaki sıralamasında usul aliminin görevini yalnızca hukuki hükümlerin kaynakları üzerinde kafa yormak şeklinde tespit ettiğini söylüyor. Burada iki husus var. 286. sayfada Semani ile başlayan paragrafta yazar tespit etmiş ki ben de önemli gördüğüm için burada okumak istiyorum. Semani, fıkhın, ilimlerin en önemli, gazaliye karşı bunu söylüyor Semani. Fıkhın ilimlerin en önemli ve en ulvisi olduğunu belirterek başlar. Çünkü daima değişen ve sınırı olmayan ve sonuç olarak da bu olaylara uygulanması gereken hükümlerin bilgisini kapsamanın yolu ve sınırı bulunmayan olaylarla ilgilenir. Tespitini naklettikten sonra şimdi dikkat Edin. Kelam ise yapısı sınırlı bir ilimdir diyor. Oysa fıkı asırların geçmesi, çevrelerin ve insanların durumlarının değişmesiyle sona ermeksizin ve inkıtaya uğramaksızın sürüp giden bir ilimdir. Nitekim Allah, müçtehidin bu konulardaki iştihadının, Hazreti Peygamber zamanındaki vahyin yerini tutmasını dilemiştir. Bu zaman geçince Allah iştihadı, Allah'ın ahkamının ızharına kaynaklık etmek üzere, Hazreti Peygamber vahyi makamına ikame etmiştir diyor. Sem'ani kavatiül edillede. Bugün bunu söyleyen bir insanı tekvir ederler. Bir usul alimi içtihadın konumunu vahyin olmadığı dönemde vahyinden kaynaklanan boşluğu doldurmak olarak tespit ediyor Semani. Bunu da size burada yazarın Semani'den naklettiğini aynen okuyarak dikkatinizi çekmek istedim. Hayatım boyunca usulle ilgili yazılmış eserleri incelemekle hayatımı geçirdim diyor Semani. Daha sonra şöyle devam ediyor. Gördüm ki bunların çoğu bu ilmin konularını inceden inceye tetkik etmek yerine konunun sathi bir incelemesiyle kendilerini tatmin etmişlerdir. Ve yine gördüm çünkü onlardan birisi bunun meselelerinin kökenlerine inmiş, analiz etmiş ve harmanlamış ama o da problemlerin pek çoğundan fukaha mesleğinden inhiraf etmiş yani ayrılmış ve hukuk ilmine ve onun konularına yabancı hatta bu ilimden tamamen habersiz olan mütekellimin mesleğini takip etmiştir. İşte burada usul yazımında öne çıkan fukaha ve mütekellimin mesleğinin bariz farklılıklarına işaret edilmiş oluyor. Mütekellimin mesleği naslardan hareketle hükümlere ulaşmayı hedef alan ve herhangi bir mezhep taasubu gözetmeyen bir usul yazma biçimiydi. Fukaha mesleği ise meselelerden hareketle ilkeleri tespit etmek için uğraşan bir ilimli. Dolayısıyla fukaha mesleği usul yazımında fıkıhla çok daha iç içe ve pratik bir usul yazım yöntemiydi. Bunu söylemiş olalım. Bu Hanefi Ebu Bekir Es-Semer Kandi'nin mizan üs şu tespitini söylüyor devamında yazar. Usülü fıkıh üzerine yazılmış kitapların çoğu dini esaslarda bize yani Hanefilere muhalif olan muteziliğilere ve furuda tatbikatta bize muhalif olan yani yine Hanefilere muhalif olan gelenekçilere Şafii, Hanbel Malik gibi aittir. Bu nedenle onların kitaplarına istinad etmek ve temel esaslarda hataya götürür ya da bunların tatbikinde yanlışlıklara sebep olur. Bu sebeple de her iki tehlikeye karşı uyanık olmak hem akıl ve hem de vahyin gerektirdiği bir yükümlülüktür diyor. Hanefi usulcüsü Ebubekir es-Semerkandi Mizanül usuldeki ki önemli bir usul Kitabıdır. Yazar devamında 287. sayfalarda çeşitli tespitlerde bulunduktan sonra Razi'nin mahsuldeki şu ifadesine işaret ediyor. Müştehid için en önemli ilim usulü fıkıhtır Geri kalan ilimler onun maksadı için bir önem taşımaz. Kelam ise muteber değildir diyor. Halbuki biz önemli bir kelamcı olduğunu biliyoruz. Gene Şafii usulcüsü ve fakih İsnevi kelam ilmi iştahat için şart değildir. Zira onunla bir irtibatı yoktur. Fıkıh da böyledir. Çünkü bu da onun usulü fıkıhtıdır. Fıkın neticesidir tespitinde bulunuyor. Zerkeşi, usulü fıkıh alimleri Arap dininin bazı meseleleriyle ilgili olarak gramercilerin ve filologların dahi başaramadıkları detaylı çalışmalar yapmışlardır. Tespitinde bulunduktan sonra sonuca geliyoruz. Sonuçta yazar Şafii'nin usulü fıkhının iki boyuta sahip olduğunu söylüyor. Biri hukuki, diğeri kelami boyut Şafii'ye göre öncelik imandadır. Akıl ikinci derecede yer alır tespitinde bulunduktan sonra Şafii'nin risalesinin gelenekçi akılcılık karşıtı kelami boyutunu öne çıkartmakta ve şu tespitlerde bulunmakta. 1 Şafii'nin kelam taraftarlarına karşı olan muarız tavrı, 2 risalede kelamın ve hatta hukuk felsefesi problemlerinin hiç bulunmaması, 3 usulü fıkhın 5 3. asla kadar maruz kaldığı 200 yıl öncesindeki risalenin tamamen gelenekçi muhtevasından kelam ve hukuk felsefesinin önemli rol oynadığı bir anlayışa doğru olan dramatik değişimin 4. zıt kamplara müntesip yazarların sürekli olarak usulü fıkın muhtevası hakkındaki düşüncelerinin meşrulaştırılmasıyla meşgul bulunmaları 5. Semani ve Ebu Şame'nin ifadelerinde örneği görüldüğü üzere gelenekçi yazarların kelamın usulü fıkas sızmasına karşı gösterdikleri reaksiyon 6. söz konusu iki ekol arasında Yüzyıllarla yaşıt daimi mücadele Yani akılcı ve gelenekçi kol arasındaki mücadeleye işaret ediyor. Burada şu yanlışlığında da tespit ediyor yazar. Şafii usul yazarları genelde mütekellimin metodu mesleği ve Fukaha Hanefilerin mesleği biçimde bir ayrım yazarlar ve Şafii'nin mütekellimin metodunun aynı olduğunu söylerler. Halbuki Şafii'nin metodu farklıdır. Mütkellimin metodu farklıdır tespitinde bulunur. Bu hususta bizim bir makalemiz vardı. Okumuş olmanız gerekir. Fukaha mesleğinin ortaya çıkışında Ebu Hanife'nin rolü diye bir makalemiz vardı. Orada bu tespiti yapmıştık biz ve su Fıkıh derslerimize de onu söylüyoruz. İki tane fukaha ve mütekellimin mesleği diye iki tane meslek yok. Dört tane usul yazım yöntemi var. Birisi şafiinin yöntemi ve Şafi'ye mahsus. Kendisinden başka yazan olmamış. İkincisi mütekellimin yöntemi çoğunluğu kelamcı, mutezli alimlerinin ve daha sonradan da Şafi alimlerinin yazdığı usul yazım yöntemi. Üçüncüsü Hanefilerin kullandığı fukaha mesleği ve dördüncüsü de mütekellimin ve fukaha mesleğini cem eden memzuc yöntemi olduğunu Söylemiştik sizlere. Dolayısıyla Şafii mütekellimin mesleği üzere yazmamıştır. Mütekellimin mesleği üzere yazanlar Şafii alimlerin olması mütekellimin mesleği üzere usul yazmanın Şafii mesleği olduğu anlamına gelmez. Bu değişik bir yanlış bir tespittir. Biz o makalemizde ve usulü fıkıh kitabımızda bu hususa işaret etmiştik zaten. 291. sayfada yazar şu tespitlerle devam ediyor. Gelenekçi İslam'ın ilk savunucusu olan Şafii ve ikincisi Ahmet bin Hanbel'in her ikisi de Allah kelamı Kur'an'a ve Hz. Peygamber'in söz ve fiillerini ihtiva eden hadise derin bir teslimiyet duygusuyla dopdolu idiler. Hem Şafii hem de Ahmet bin Hanbel'e göre mutezil iyilik, gerçek İslam'ın en büyük düşmanıydı. Gerçek İslam ise Allah'ın davetine şartsız teslimiyet ve ilk Müslüman olan onun peygamberine ittibadan ibaret idi. Usulü fıkıh bu adla anılmadan önce Şafii'nin akılcı harekete karşı gelenekçiliğin hizmetine sunduğu bir silahtı tespitinde bulunuyor yazar. Devamından Şafii'ye göre teklifin kaynağı Allah kelamı olan Kur'an ve onun peygamberinin örnek hayatıdır. Yani teklif dediği mükellefiyet, sorumluluk. İnsan Allah'a teslimiyetle yükümlüdür. İslam'ın hukuki sistemi bir çeşit ilahi iradiliktir. Hukuk emir ve yasaklardan Allah'ın emir ve yasaklarından ibaret. Böyle bir sistemde tabi hukuk anlaşına yer yoktur demiş. İslam hukukunda mükellefiyet eşyanın tabiatında mündebiç olmayıp nihai olarak bu tabiatı belirleyen Allah'ın elindedir. Mükellefiyet doğrudan onun vahyedilmiş hukukuna dayanır. Hukuk biliminin vazifesi kişinin Allah'a karşı sorumluluğu ibadetlerini ve hem cisimlerine karşı olan mükellefiyetlerini, muamelatını bilmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi açık biçimde ortaya koymak üzere metodoloji temin etmektir. Diyor bunlar Şafii'nin e, anlayışından yazarın tespitleri ve son tahlilde Şafii'nin bu anlayışının hukuki teoloji yani Allah kanununun incelemesi demek olduğunu söylüyor yazar. Burada Allah'ın varlığının ve niteliğinin değil Allah'ın emir ve yasaklarının incelemesi söz konusudur diyor. 292. sayfada eğer mükellefiyetin kaynağı ilahi vahide bulunacaksa Allah'ın bize kendi ilahi hukukunu göndermesinden önceki insan davranışlarının durumu ne olacaktır sorusunu Şafi'nin yanıtlamadığını bu soruya mutezili usucuların cevap verdiğine işaret ediyor. mutezililerin vahiden önce teklifin kaynağını aradıkları yer açıktı. Allah bize vahini lütfetmeden evvel akıl nimeti Vermişti. Her iki nimet de Allah'tan gelmiştir. Öyleyse doğru akılda vahiyle çelişecek bir şey bulunamaz. Zira her ikisi de aynı ilahi kaynaktan gelmiştir. Bu tartışma akıl ile vahyin uzlaşmasına kadar gitmemiştir. Gelenekçiler imanın önceliğine dair delillerini korumuşlar. Akılcılar ise aklın önceliği yolundaki inançlarına sahip olmuşlardır. Ve sonuç 293 sayfada sonucun son kısmı şunu diyor yazar. Şafii'nin Risale'yi yazmaktaki gayesi Kur'an ve Hz. Peygamber'in sünnetinin ötesine gitme eğilimi gösteren her türlü dini bilgi sistemine karşı durmaktı. Zira Şafii Kur'an'da ve Hz. Peygamber'in sünnetinde ortaya konulduğu şekliyle ilahi vahyin muhtemel her ihtimale cevap ve ihtiva ettiğine inanıyordu diyor. Böylece makalenin değerlendirmesini ve benim tespit edebildiğim önemli hususlarını aktardım. Burada makaleyle ilgili bir bazı değerlendirmelerde de bulunmak istiyorum. Yani yazdığım notları, makalenin genelindeki şeyleri size aktardım. Son olarak kendi makale üzerindeki kanaatimi söylemek istiyorum. Yazar belli ki bir, zaten bir müsteşrik. Müsteşrik İslam okuçularından biri George Makdisi isimli bir İslam okuçusu Belli ki bizden Daha fazla bu işlere kafa yormuşlar Ki biz biliyoruz ki Müsteşrikler İslam'ı tahrif edebilmek Adına olsun veya başka amaçlarla Olsun İslam ve İslami ilimler üzerinde ciddi araştırmalar yapmışlar Ve önemli tespitlerle bulunmuşlardır Bu noktada ben yazarın Şafii'nin Risale'yi yazmaktaki Amacı hususundaki tespitine Katılamıyorum. Şafii'nin Risale'yi Yazmaktaki amacının kelamcı akıl mutezileye karşı olmak olduğunu söylüyor, iddia ediyor, yazar ve sonrasından da akılcı Muhtezile'nin usul ilmini geliştirdiğini ve akli felsefi problemleri usul ilmine soktuğunu söylüyor. Ben aslında bakarsanız Şafi'nin usul ilminin vazığı olduğu görüşüne de katılmıyorum. Evet Şafi'ye usulle ilgili ilk eser veren insan kabul edilebilir ama şafii'den çok daha önce usul var idi. Biz usul derslerimizde ve usul kitaplarımızda da bunu yazdık. Hz. Peygamber'in döneminden itibaren zaten insanlar bir takım meselelerle karşılaşıyorlardı ve bunları çözüyorlardı. Belli bir usule sahiptiler. Sadece sorun neydi? Bu usulü nasıl kullandıklarına dair sistematik bir eser ortaya koyup yazmamışlardı. Dolayısıyla usul bana sorarsanız Kur'an'ın ilk nazil olduğu dönemden itibaren var olan olması gereken bir ilimdir. Hatta usulün ana malzemesi madem kıyas olarak kabul ediliyorsa kıyas insan varlığıyla var olan bir şeydir. Mukayese dediğimiz şeydir bu. zorunlu olarak insanlar bunu yaparlar. iki şeyi değerlendirirler. Mesela biz de şu anda bir mukayese yapıyoruz. Bir insanın görüşünü diğer bildiğimiz veya bizim diğer kanallarda elde ettiğimiz bilgiyle mukayesesini yaparak değerlendirme yapıyoruz. Bu da bir kıyas işlemidir. Dolayısıyla insanın olduğu yerde kıyas mukayese olmak zorundadır. Usulün ana ilkesi bu ise bunu Şafi'nin yapmaya çalıştığı belki şunu kabul etmek lazım usul alanı ile ilgili eser yazarak kitap ve sünnetin dışında kalan delilleri temellendirip ortaya koymakta sınırları belirlemek standartizasyonu ortaya koymak gibi bir amacı olduğu söylenebilir.